şeytanın doğdğun Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. <gülüyor> Malum geçen dersimizde Enbiya suresinin son ayetlerini de Kısaca ele almış üzerlerinde durmuştuk. Son ayeti hatırlayacak olursak, daha doğrusu son ayetleri 111 ve 112. ayet diyor ki: "Ve in adri lallahu fitnatul lamkum wmeta'ul ilahi". Bilemiyorum diyor. Belki de bu, yani kitap, Kur'an-ı Kerim sizin için bir fitne, bir imtihan sebebidir. Veya azap haberi. Ve meta'un ilahin Ve bir süreye kadar siz istifade edeceksiniz dünyadan, dünyalık nimetlerinden. Sonra, Çalı, Rabbi hukum Rabbim sen bizlerle benim muhataplarım arasında hak ile hükmet. Ve Rabbun el-Rahmanu el-Mustaganu tasifun sizin o anlattıklarınıza karşı Rahman olan Rabbimiz yardımını dilediğimiz kişidir. Ondan yardım diliyoruz. Burada bir ümmetin eceline işaret var. Şimdi bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de insanları yakından ilgilendiren üç tane önemli vaade var. Üç tane önemli vade var. Birisi, küçüğüdür. Her bir insanın mutlaka ecelinin biteceği bir vakit vardır. Buna küçük kıyamet diyoruz. Her insanın ölümü kendi kıyametidir. Bir de özellikle Musa Aleyhisselam'a kadar olan kavimlerde mevzu bahis olan ümmetlerin ecelleri var. Ümmetlerin ecelleri de kıyamete kadar mevzu bahis. Fakat Musa Aleyhisselam'a kadar olan kısmını da birazdan izah edeceğim. Diyor ki Cenab-ı Allah Araf suresinde ve başka yerlerde, وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلُ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Her bir ümmetin de bir eceli, bir vadesi vardır. Tıpkı insanlar gibi. Ümmetlerin de, toplumların, medeniyetlerin, yığınların, kuşakların bir ecelleri var. O ecel geldiği zaman ne bir an, buradaki saat andır, ne bir an geri kalırlar bırakılırlar ne de bir an önüne geçebilirler. Yani sonradan kalabilirler, sonraya da bırakılmazlar daha doğrusu, öne de alınmazlar. Ecelleri neyse o vakit nihayete alar. Adem aleyhisselama kadar bu ümmetlerin ecelleri genellikle genellikle iman etmeyenlere Allahü Teala'nın o kavmi iman etmeyenlerin tamamını müminleri kurtarıp iman etmeyenlerin tamamını helak ettiği azaplardı. At kavminin helakı, Semud kavminin helaki, Lut kavminin helakı, Nuh aleyhisselam kavminin helaki gibi. Fakat Musa aleyhisselamdan sonra Cenab-ı Allah iman etmeyenleri toptan helak etme cezasını kaldırdı. Bunun yerine herkes ferd olarak yaşıyor. Zamanı gelince ölüp gidiyor. Peki her ümmetin eceli vardı hani? Nerede kaldı? Her ümmetin eceli de tıpkı kıyamet saati gibi, tıpkı fertlerin ecelleri gibi asla bilinemez. Ama her bir ümmetin mutlaka, vadesinin biteceği bir zaman gelecektir. Ve o ümmet orada bitecektir. Medeniyeti bitecek, zenginliği bitecek, üstünlüğü bitecek. Kısacası o ümmeti ayırıcı kılan vasıfları ayırıcı kılan vasıfları sona erecektir. Bizans'ın diyelim ki eceli İstanbul'un fethiyle bitti. Perslerin Sasani medeniyetinin eceli Ömer radıyallahu anh efendimiz zamanında imparatorluğun yıkılmasıyla Medain şehrinin alınmasıyla birlikte bitti. Yakın zamanda belki öyle görülebilir ki görülmesinin önünde bir engel görünmüyor. Sovyetler Birliği blokunun dağılması ile Sovyetlerin eceli bitti. Ümmet olarak. Sırada kim var? Belki Çin var, belki Amerika var Belki Japonya var, belki başkaları var Belki de bütünüyle Batı medeniyetinin Ecelinin nihayete ermesi var Peyder Pey Birden olmuyor belki Bunun Cenab-ı Allah Nezlinde bilinen Bir şey var Bu manada Cenab-ı Allah ne diyor وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا nas, ve ma يَعْقِلُهَا alimun diyor. İşte biz diyor, bu günleri insanlar arasında döndürür dururuz. Ancak ilim sahibi olanların bunlara akılları erebilir diyor. İlim sahibi olanların bunlara akılları erer. Nasıl? Bunlar niye bu kadar yaşadı? Niye şimdi? Ömürleri bitti bu ümmetlerin. Yani Bizans az yaşamadı. Doğu Roma ile Batı Roma'nın ömrünü beraber eklediğiniz zaman değil mi? Bin yılı aşkın bir zaman yaşadı. Roma devlet. Persler aşağı yukarı 2000 yıla yakın 1500 yıla yakın belki, ben net olarak şu anda tam hatırımda değil. Yani 1500-2000 yıl arası diyelim şimdilik, belki zamanı gelir tahkik eder size söylerim, hatırımda net yok. 1500 yıllık gibi asgari bir ömürleri var. Niye yıkıldı? Niye bu kadar yıl yaşadı? Bunun Müslümanlar tarafından aslında, yalnız bunun değil, bir ümmet niçin yıkılır? Hangi sebeplerle devam eder? Bunun iç ve dış sebepleri, etkenleri nelerdir? Bunları bilelim ki Cenab-ı Allah bir kanuna bağlı olarak halk eder, takdir eder. Ama bazen biz bunların farkına varamayabiliriz, tespit edemeyebiliriz. Ama demek ki karşımıza şimdiye kadar iki tane ecel, bir bireysel ecel, her canlının eceli, İki ümmetlerin eceli. Üç kıyametin eceli. Kıyamette üç tane kıyamet yani. Küçük kıyamet, orta kıyamet ve büyük kıyamet. Bunların ilmi Cenab-ı Allah tarafından bilinir, başkası tarafından bilinmez. İşte buradaki ayet-i kerimede, 112. ayet-i kerime, قَالَ bil hak, Rabbim artık aramızda ayır edici hükmünü ver. Birçok İslam alimi bunu müfessir, Bedir Savaşı'ndaki hüküm ile ve neticede Bedir Savaşı ile başlayan Mekke'nin fethi ile tamamlanan Peygamber Efendimiz ile Arap müşrikleri arasındaki hükümdür. Bu hüküm neticesinde İslam'ın, Müslümanların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın temsil ettiği İslam davasının haklılığı ortaya çıkmıştır. Kurtuluş erenler onlar olmuştur. Öbürleri helak olmuştur. Bundan sonra ise yine böyle bir hüküm ile alakalı bir başlangıçla Hac suresindeki başlangıçla karşı karşıyız. Bu sure 78 ayet-i keribedir. Bir bölümü çoğunluğun kabul ettiği kanaate göre ki surenin muhtevası da bunu gösteriyor. Bir bölümü Mekke'de, bir bölümü Medine'de inmiştir. Zaten Mekki ve Medeni surelerin bir yerine göre Mekki ayetler olur Medeni surelerde. Medeni surelerde, Mekki surelerde Medeni ayet olabilir. Medeni surelerde Mekki ayet olabilir. İşte Hac suresi de bu şekilde Mekki ve medeni surelerin hacmine göre oldukça dengeli sayılabilecek diğer surelere göre surelerden birisidir. Yani diyelim ki bazı surelerde sure 100 ayetlikse faraza 5 ayet 6 ayet onun gibi olmaz. Yani Mekki'de 5-6 ayet medeni olur veya 100 ayetlik medeni surede 5-6 ayet Mekki olabilir. Hac hemen hemen yarı yarıya, cumhura göre Mekki ve medeni karışımı bir suredir. Fakat ilk ayeti görünen o ki Mekke'de nazil olmuş bir suredir. İlk ayetleri. Ayet-i Kerime surenin daha doğrusu başlangıcı, hatta ilk sayfası diyebiliriz. Oldukça etkileyici. Ki etkileyici olmayan taraf yok ama bunun etkisi kıyametle alakalı. Allah'ın insanı yoktan var etmesi, dolayısıyla onu tekrar iade edecek olmasıyla alakalı oluşu bakımından çok etkileyici. Estağfurullah diyor ki: "Ey insanlar, Rabbinizi takvalı olun." Ey insanlar, Rabbinizden korkunuz. Takvalı olunuz yani. Takva. İşin esası budur. Kurtuluşun esası takvalı olmaktır. Peki takva nedir? Kur'an-ı Kerim'de huden lilmuttaqin diye hatırlıyorsunuz. Takva sahipleri için bir hidayettir. Takva İslam alimlerinin kısaca tarif ettikleri üzere Allah'tan gelmiş bir nur üzere Allah'ın hidayetini takip etmektir. Ne demek Allah'tan gelmiş bir nur Şimdi gidilen her bir yolun özellikle karanlık zamanlarda aydınlatılmaya ihtiyacı vardır. Karanlık olmasa bile yolunuzun sizi hedefinize götürüp götürmeyecek durumu ile alakalı gerekli malumata ihtiyacınız vardır. Bu malumat olmadan sizin yolda bulunmanızın kıymeti yoktur. ...nereye gideceğinizi bilmiyorsanız... ...yolunuzun... ...niteliklerini bilmiyorsanız... ...tehlikeli mi... ...değil mi... ...yolun neresinde ne var... ...gibi... ...bu konuda bilginiz ne kadar güzelse... ...yola o kadar güvenle... ...çıkarsınız... ...bilginiz ne kadar... ...yersizse... ...yetersizse... ...endişeleriniz o kadar büyük olacaktır... ...onun için... Allah'tan gelmiş bir hidayet ile gelmiş bir nur ile hidayet yolu üzerinde gitmek. Hidayet yolu da seni istediğin hedefe götüren yoldur. Öbür yollar dalalet yoludur. Sapıklık yoludur. Burada Allah'tan gelen nur kaydı önemli. Biz Allah'a giden yolu kendi kafamızdan veya bizim gibilerin kafalarından uyduracakları yollarla bulmamıza imkan yok. Bu yola da ne diyoruz? Dini bakımdan din diyoruz, şeriat diyoruz. Bizim veya bizim gibilerin Allah'tan gelmiş bir nura bağlı olmadan ortaya koyacakları yollar kesin bizi doğru yolda götüremez, doğru yolda yürütemez. Doğru hedefe ulaştıramaz Bunun için Allah'tan gelmiş olan Bir hidayet üzere Bu yolda dolanmamız lazım Bu da Allah'ın dini Allah'ın kitabı, Allah'ın şeriatidir O halde Allah'a giden yol Budur diyenler Kim olursa olsun Onların O yolun Allah'a giden yol olduğunu ispatlayacak. Yani nur olduğunu ortaya koyacak delillerle bunu göstermeleri lazım. Filan gün bu kutsal gece şu kadar ibadet, şu kadar dua böyle yaptın mı? Sen ne evin yanar, ne fakirlik görürsün, ne cehenneme gidersin. Sırala babam sırala. Neye dayanarak kardeşim? E işte filan yerde asla astarı belli olmayan bir kitabın bir yerinde bir güya bir hadis. Böyle olmaz. Ümmet alimleri boşuna didinmedi, bir hadisin sıhhatini tetkik etmek için, ortaya koymak için ifade yerindeyse Kaç ton ter, ter döküldü? Bakın ter dökülmesinden bahsediyorum. Niçin? Bu ümmetin dininin sağlam esaslara, mesnetlere dayanması için. Kalkacak birileri delil nerede, kaynağı nerede, sahih mi, uydurma mı belli olmayan, kendisinin güya hadis dediği şeylerle amel edilecek. Şu kadar rekat kıl. Birinci rekatta şu kadar ihlas oku. İkinci rekatta okurum. Fakat sen bana önce delilini göster. Delilsiz ibadet hiç olmaz. İşte nurdan kasıt bu. Allah'tan gelmiş bir nur üzere hidayet yolu üzerinde yürümektir. Allah'ın ve Resulünün sağlam delillerinin Sağlam ve doğru bir şekilde anlaşılmış neticesi olmadan o yol takva yolu olamaz, takva olamaz. Takvanın kısa ve anlaşılır bir diğer tarifi şudur. Takva, Allah'ın emirlerini gücünüzün yettiği kadarıyla yapmak, yasaklarından da kaçınmak. Emirlerde güç yettiği kadar var. Çünkü Allah bize namaz kılmayı emretmiş. Bir de bir yığın nafile namaz kılma imkanımız var. Gücümüzün yettiği kadarını yapmaya çalışacağız. Çünkü bundan sonra gücümüz sonuna kadar hep namaz iyi olmaz. Hayatımız yok. Ama haramlar öyle değildir. Haramlardan gücünüz yettiği kadar haramlardan çekineceksiniz demiyor. Haramlardan tavizsiz çekileceğiz. Çünkü haramlardan kaçınmak, iradesi, gücü, aklı, fikri yerinde olan, olgunlaşmış her Müslümanın yapabileceği bir iştir. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam size bir emir verdiğim zaman, gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin, size bir şeyi yasakladığım zaman ona da riayet edin demiştir. Orada da gücünüz yettiği kadar yok. Ona dikkat edeceğiz. Demek ki takva kısacası Allah'ın emirlerini, gücümüzün yettiği kadar irşatlarını yetirine getirmek yasaklardan da her halükarda kaçınmaktır. İşte bu şekilde Rabbimizden korkarız. Takva sahibi olmuş oluruz. Kimin için yapacağız bunu? اِتَّقُوا رَبَّكُمْ Rabbinizden korkacaksınız. Rabb, bizi yaratan, bu kainatı, içindekilerle birlikte bizim emrimize, hizmetimize veren, bizim her türlü ihtiyacımızı karşılayan ve karşılanmamış, karşılamış bulunan, Cenab-ı Allah'tır. Böyle değilse, ondan, ondan, takva manasına izah ettiğimiz manada korkmak mümkün değil. Yalnız Rab'den korkulur takva sahibi manası. Az önce açıkladığımız gibi. Yalnız bizi yaratan Rabbimizden korkmak durumundayız. Öyle her önüne geleni Rab gibi haşa ne yapamayız göremeyiz ona Rab muamelesi yapamayız. Niçin? <gülüyor> in zelzele's saati şeyun azim çünkü diyor kıyametin sarsıntısı pek büyüktür bakın kelimenin kendisi de böyle bir sarsıntı izlenimini veriyor zelzele in zelzele's saati şeyun azim Arapçanın böyle özelliği var. Dikkatle düşünüldüğü zaman kelimelerin manalarıyla ses fonetik bakımından bir alakası var. Hemen hemen bütün kelimelerde bunu bilen birisinin keşfetmesi mümkündür. Büyük bir dil Arapça o manada. Cenab-ı Allah'ın Kur'an'ın kitabı için seçtiği bir dil, haşa sıradan bir dil değildir. Sıradan bir dil değil. İnner zelzete saati şeyun azim. Şüphesiz kıyametin saatin sarsıntısı pek büyük. Saat andır demek dedik size. Bunun bir işareti var yani. Yani kıyamet öyle kısacık bir anda kısacık bir an andan ana daha doğrusu yapılacak işe göre değişir. Söz gelimi 10 sayfayı mesela 5 dakikada okursa birisi kısa bir zaman olur. Fakat 10 sayfayı 3 saatte okursa uzun bir zaman olur. Ama 30 sayfa için diyelim ki 3 saat normal bir zamandır. Yapılacak olan işe göre kısalık ve uzunluk mevzu bahistir. Koca bir kainatın nizamı bozulacak. Biz buna an diyoruz ama doğru fakat bizim düşündüğümüz bir an gibi olmayabilir. allah Alem cereyan edecek olan hadisenin büyüklüğüne göre ve beklemediğimiz bir anda ifade erindeyse gümbür gümbür kopacağı için büyük bir hadise olarak ve bilinmeyen ani bir hadise olarak karşımıza çıkacak peki ne olacak kıyamet kopacağı zaman şu dehşetli tasvirlere bakın ikinci ayet yevme teravnehe Tehelu, kılı mırdağa ama arzat, ve tızag kılı zat haml hamla, ve tırı nasa sukara, ve maa’um bi sukara, ve Onu göreceğiniz gün, her yavrusunu emziren her anne emzirdiği yavrusunu unutu verecek. Hatırına getirmeyecek. Düşünemeyecek o. Niye? Li kulli bri'in minhum yawma idhan O gün onların her birisinin kendisini başka şeylerle uğraştırmayacak kadar bir meşguliyeti olacak. Başka işlerle kimse uğraşamayacak. Anne yavrusunu hatırlayamayacak. O dehşetli halde yok öyle bir hatıya gelemeyecek. Ve taduu kullu zati hamlin hamla. Ve her bir gebe karnındakini düşürecek. O dehşetli halde. Ve teran nâse sükâra ve mâhum sukara. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş göreceksin. Gibisi fazla. ayet Kerime gibi demiyor. Sarhoş göreceksin. Peki neden olacak bu? ''Ve lâkinne azâballâhi Allah'ın azabı pek çetin, pek şiddetli olacaktır. Ondan dolayı, ondan dolayı. Kıyametin kopuşu böyle. Ya sonrası? Onun için... Buna hazır olmak lazım. Geliyor sahabi, Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, Kıyamet ne zaman kopacak diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Ne hazırlığın var diyor. Ne hazırlığın var. Ne yapacaksın ne zaman kopacağını. şey ihtimaliyle sen öldüğün zaman kopacak. En uzak ihtimal. Sen öldüğün zaman kopacak. Kıyamet kopunca hepimiz ölmeyecek miyiz? E biz öldükten sonra kıyamet ha sonradan kopmuş ha ben tam ölürken kopmuş ne fark eder? Çünkü ondan sonrası beni ilgilendirmiyor ya. O halde herkes kendi kıyametine baksın. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ne hazırladın o kıyamet için? Ya Resulallah vallahi çok öyle fazla namazım, fazla orucum yok diyor. Ama bir şey var. Allah'ı ve Resulünü seviyor. Kişi ile beraber. Diyor. Yalnız burada Şuna dikkat edelim Siz de bilirsiniz ki Sevgi kuru bir iddiadan ibaret değildir Şöyle baba yiğit Bir genç Sevdiği kıza ben seni seviyorum diyor e Demez mi ona beni seviyorsun da Bunun göstergesine Değil mi? Adamın birisi söylemiş, geçen bir baktık bazı deliller de var. Beni gerçekten seviyor musun? Evet. O zaman kalk kendini şu camdan aşağıya at. Bu mudur? Yani bir bedeli istiyor. Sevginin bir bedeli, bir göstergesi olur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun için diyor ki kişi sevdiğiyle beraberdir. seviyorum namaz yok ahlak yok ahde vefa yok borcunu alıp vermek yok zekat yok Allah'ın dini için fedakarlık yok insanlar Allah'ın dinini yaşamıyorlar diye üzülmek yok zulme karşı çıkmak yok şu yok bu yok Olması gerekenlerin hiçbirisi yok. Ben Allah'ı seviyorum. Allah senin kuru iddiana haşa, kanacak kadar işin hakikatini bilmeyen değildir. Sen kimi kandırıyorsun? Böyle şey olmaz. Onun için vallahi Allah'ı, Peygamber'i seviyorum demeden önce iyi bir düşünmek lazım. Çünkü bu söz, evet elbette bir sevgi vardır müminde de fakat ya onun bedeli istenirse? Allah ve Resulü'nü seven kimdir biliyor musunuz? İşlediği günahtan ötürü öldürüleceğini bile bile Allah'ın huzuruna hiç kimse bilmediği halde o günahıyla gitmek istemediği için Gelip Resulullah'a ısrarla beni temizle diyen Müslümandır. O Allah'ı seviyor. O Resulünü seviyor. Evet günah işledi. Doğru. Fakat o günahıyla Allah'ın huzuruna gitmek istemiyor. Hiç seven sevdiğinin karşısında mahcup düşmek ister. Gerçekten seviyorsa mahcup olmak ister mi? Hayır. Kesinlikle istemez Bedel ister sevgi Ben Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum İspatladılar mı? Haydi buyurun 300 kişiyiz Bin kişiye karşı savaşa çıkacağız Silahımız yok bir şeyimiz yok Binecek atımız da yok İki tane atla bedine çıkılıyor Resulullah böyle çağırıyor. Hay hay diyordur. Buyurun. Uğut da Resulullah. Diyor ki ya Medine'de savunma savaşı yapalım. Dinlerini, Rablerini, Allah'ı çok seven gençler bilhassa. Hayır ya Resulullah biz Bedir'e katılamadık. Düşmanla göz göğüse vuruşamadık. Münasib buyurursan Medine'nin dışında müşriklerle karşı karşıya gelelim. Göğüs göğüse çarpışalım dediler. Niçin? Allah'ın dini için. Allah'ın dinini yüceltmek için. Dalmışız oyunda. Neyse artık veya dünyaya. Ezan okunmuş. Tunmuyoruz. Namazın vaktinin kısmı azamı geçiyor, tınmıyoruz, şey gelmiyor. Aa, on dakika kaldı ya, hele bir adreste alayım namazı bu kılayım. Bir defa olur, üç defa olur, fakat hep böyle olmaz. Hep böyle olursa kusura bakma, senin sevginde pürüz var. Telaşla on son zaman da kılmak bile bir şeylere alamettir ama. Başka şeyleri sanki daha fazla seviyorsun gibi denilir bu gibi kimseye. Veya kurkulur. Namazını kılıncaya kadar rahat etmeyen, etmiyorsa bir kimse Allah'ın izniyle bu Allah'ı ve Resulünü sevmenin bir alametidir. Dinini sevmenin bir alametidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bilal Radıyallahu Anh'a ne diyordu? Erih ya Bilal diyor. Haydi kalk şu namaza kâhmet getir de şu namazla rahat, ile, rahat bulalım. Diyor. Kılalım, oh diyelim. Elhamdülillah namaz kıldık diyelim. Rabbimize ibadet ettik diyelim. Rabbimizin bir emrini daha yerine getirmek nasip ve müyesser oldu diyelim diyor. Buradaki ibadet kaygısını, ibadeti yapabilme, vaktinde yetiştirme, Allah'ın istediği gibi yapma kaygısını çok iyi anlamak lazım. Erihne bihe ya Bilal diyor. Bu namazla bizi rahata kavuştur. Namaz kılalım, rahatlayalım. Sırtındaki büyükü indirmekten rahatlamak değildir bu. Namazla bulacağı huzur, sükun, Allah'a karşı vazifesini yapmış olmanın vereceği rahatlıktır bu. Sorumluluklarını yerine getirmenin vereceği rahatlıktır bu. Namazda bu mesuliyeti hisseden bir kimse, İslam'ın bütün emir ve hükümleri için bu mesuliyeti rahatlıkla hisseder. Allah'ın azabı pek çetin. Bu dünyadaki kıyamet dehşetinin Doğuracağı neticeler bunlar. Her süt emziren emzikli kadın hatta bunları hayvanlara da teşmil edebilirsiniz. Yavruları olan hayvanlar sütlerini memeli hayvanlar için unutacak diyor. Her gebe Karnındakini düşürecek o dehşette. dur durduk yerde insan sarhoş olur mu? Bir ameliyat olacak adama önce bir iyi bir narkoz verirler. Kendiliğinden öyle uyuşmaz ki. Sarhoş olmaz ki. İlla dışarıdan, hariçten bir etken olacak. İşte burada kıyamet başka hiçbir şeye gerek bırakmayacak. Uyuşturucu almaya bilmem ne sahip gerek yok olmadan ne olursan ol, o dehşet seni sarhoş edecektir. Ne yapacağını bilemez hale geleceksin. Niçin? Çünkü Allah'ın azabı gelmiş olacaktır. Hadis-i şeriflerden anladığımız kadarıyla tabi kıyametin zamanı, vakti muayyen olarak değil. Mesela ikindi namazı, cuma günü kopacağına dair rivayetler var. Mümin başına kopmayacaktır diyen rivayetler var. Onun için Allah'ın azabı şedittir diye ayetin bu şekilde bittiğini buna bağlayan müfessirler de var. Fakat durum buyurken insanlar hala iman etmeleri gerekirken İman ediyorlar mı? Yok. Hala inkarı sürdürüyorlar. Sürdürenler çok maalesef. Onun için Cenab-ı Allah bu kadar uyarıya korkutmaya rağmen ve النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ diyor Yani bununla birlikte insanlar arasından Allah hakkında bilgisizce mücadele edenler var bilgisi yok. Yani bilgiye dayanarak Allah'ın ayeti bu mudur? Var mıdır? Kıyamet kopacak mıdır? Bilmem ne falan. Bir bilgiye dayanarak bir şey söylemiyor. Ya ne yapıyor? Ve yettebi'u külle şeytani merid Ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır. Allah hakkında bilgisizce tartışıp azgın ve azdırıcı her şeytana her şeytana uyan bir kısım insanlar vardır. Kıyamet hatırlatması ve korkutması insanı doğru yola getirmesi gerekir. Manası anlaşılıyor. Çünkü ama yine de bir kısım insanlar ki bunlar maalesef çoğunluktadır Allah hakkında bilgisizce tartışmalarını sürdürürler. Ya Allah'ın varlığı da birliğini, ya Allah'a ortak koşmayı, veyahut da müşahhas olarak Allah'ın şeriatını tartışma konusu yaparlar. Bu da nereden çıktı derler. Veya bu iş geçti derler. Zamanı değil derler. 14 asır önce inmiş olan kanunlar günümüzün dünyasına ...dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermez derler. Derler de derler. Ama peki derlerken... ...bunları ve benzeri şeyleri... ...itirazları yöneltirlerken... ...bir bilgiye dayan, dayandıkları... ...bir bilgileri var mı? Yok. Türkiye'de... ...yakın zamanda bu kadar... ...yıldan beri... ...anayasa tartışması yapılıyor. Herkes bir taraftan çekiyor. Niye acaba? Ne anlatıyor veyahut bu ne anlama geliyor? Bunun insan olarak aslında çıkarmamız gereken en önemli sonucu şu. Kardeşim bu iş insanın boyunu aşar. Çünkü ben isterim ki anayasa beni kollasın. Sen de seni kollasın istersin. Ben isterim ki benim dediklerim çerçevede, dediğim istediğim çerçevede şekillensin. Sen de öbür türlü istersin. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı biz seninle aynı düzlemdeyiz. Aynı düzlemde olan insanlar herhangi bir düzenlemeyle Karşısındakinin kendisine birden üstün olmasını kabul eder mi? Tahammül eder mi? Veya en azından böyle düşünmez mi? Herkes böyle düşünüyor. O halde hepimizin irademizi kendisine teslim edeceğimiz ve bunu hak eden bir zata müracaat etmemiz lazım. O da kayıtsız ve şartsız olarak Allah'tan başkası olamaz. Bizi yaratandan başkası olamaz. Düşünün bir defa. Cenab-ı Allah kainatta tahakküm ediyor ve biz bunu kabul ediyoruz. Kimse güneşin doğup batmasına itiraz edebiliyor mu? Etse bir kıymeti var mı? Aya, yıldızlara, havaya, suya, bilmem neye, şuna buna. Şu kainata, bize, kendimize... Bir tahammülümüz, tahakkümümüz var mı? Yok. Kim hükmediyor bu kainata? Bu kainatı yaratan kimse o. Ya Üstelik bize rahmet buyurmuş, külfetten kurtarmış. Kullarım, kendi hayatınızı bireysel olsun, ailevi olsun, ekonomik olsun, sosyal olsun, hukuki olsun, siyasi olsun, devletler arası olsun, ülkeler arası olsun. Her konuda. Siz kendiniz için ideal ilişki ve hukuk düzenini ahlakı oluşturamazsınız. Bu size aşar. Ben de size rahmetimi ihsan ederek peygamberlerimi gönderdim. Son peygamber olarak da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdim. Ve ona kitab-ı kerimimi indirdim. Kendi kelamımla size şeriat indirdim. Size din gönderdim. Peygamberim her türlü sıkıntıya benim için en aziz varlık diyor Cenab-ı Allah bize. Bunu anlatıyor. Lisanı hali budur. Benim için en aziz varlık, en değerli varlık olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi size. Bu ilahi kitabın nasıl yaşanacağını gösterdi, öğretti. 23 yıl bunun için yaşadı. Ondan öğreneceklerinizi öğrenin. Bırakın bu saçmalıkları bırakın diyor. Yapamıyorsunuz, yapamadınız. Yapamadınız. Güya 61'de yapılan anayasa kaç defadır değişikliğe uğratılıyor? Hangi derde çare oldu? Türkiye'de 1924'ten beri anayasa yapılıp duruyor. Bu kadar binlerce kanunlar var. Gariban hukuksular bazen feliklerini şaşırıyorlar. Ya burada böyle aynı meselede şu kanun da var, bu kanun da var, bu kanun da var, bu kanun da var. Bunun buna göndermesi var, işin içerisinden çıkamıyorlar çoğunlukla. Böyle olacak tabii. Ama ki İslam hukukunda yazılmış bu kadar görüş ayrılıklarına rağmen şu var, bu var falan filan, yani iştihat farklılıklarına İslam hukukunu toplasanız toplasanız, şu kadar 10-15 ciltlik bir kitapta, çok rahat bir şekilde bütün ayrıntılarıyla hem de. En küçüğünden en büyüğüne kadar toplarsınız. Daha da özelleştirmek isterseniz tek bir kanun çıkarmak isterseniz taş çatlası çıkacağı üç cilttir, dört ciltlik bir şeydir. Bu anayasadan bahsetmiyorum. Hukuk, tafsilatlı hukuktan, yani fıkıhtan bahsediyor. E, o halde insanların, insanların meseleyi iyi anlamaları, kavramaları lazım. Allah hakkında bilgisizce tartışmak sadece sadece Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmekle alakalı değildir. Allah'a ortak koşmakla alakalı değildir. Aynı zamanda onun şeriatini kabul edip etmemekle de alakalıdır. Ve bunun ondan hiçbir farkı yoktur. Allah'ın varlığını, birliğini inkar etmişsiniz ha Maazallah şeriatını inkar etmiş Hiç fark yok. Hiç fark yok. Çünkü Allah bizi yarattı dersin, şeriatını kabul etmiyorum dediğin zaman ne olur? Veya bu hükmünü kabul etmiyorum dediğin zaman ne olur? Allah'ın uluhiyetini reddediyorum demektir bu. Oysa biz, bakın Kelime-i Tevhid nedir? La ilahe illallah'tır. La rabbe illallah değildir. Çünkü Allah'ın varlığını kabul edersin. Yaratıcılığını kabul edersin. Şeriatını kabul etmeye gelince etmeyebilirsin. La Rabbe İllallah deseydik. Kelime-i Tevhid olsaydı. Ama La İlahe İllallah dediğimiz zaman Allah'ın rububiyetini de şeriatini de ikrar, itiraf ve kabul etmiş oluyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani ben Allah'tan başkasının anayasasını mümin olarak kabul edemem. Ben Allah'tan başkasının hukukunu, şeriatini, ondan başkasının şeriatını, hükmünü kabul edemem demektir. Kelime-i Tevhid'in bundan başka manası yoktur. Veya bu olmadan Kelime-i Tevhid'in manası olmaz. Olmaz. O zaman ne olur? Allah hakkında delilsiz Bilgisizce tartışılmış olur ve her azgın şeytanın arkasından gidilmiş olur. Külleşşeytanin merid. Bu şeytanın illa cin şeytanı olması değildir. Kimin ideolojisinin, kimin izminin, kimin efendim, fikriyatının vesairesinin arkasından gidiyorsa birisi o onun azgın şeytanıdır. Bitti. On arkasından gider. Cenab-ı Allah bizleri şeytanların yollarının arkasından gitmekten, takip etmekten muhafaza buyursun. Hidayet yolu üzere Rabbimizden gelen nur ile yürümeyi nasip buyursun inşallah. Devam ediyoruz inşallah. Azgın herhangi bir şeyta, her bir şeytana uyacak olursa böyle kimseler var insanlar arasından şunu bilsin diyor onun arkasından gittiği şeytan ile ilgili olarak şu hüküm verilmiştir kütübe aleyhi onun hakkında şu hüküm yazıldı ne ennehu men tevellehu her kim bu şeytanı veli edinirse yani Dost edinirse Dost edinirse Onun arkasından giderse Onu takip ederse O uyduğu şeytan Onu doğru yoldan saptıracaktır Birisine, Birisi niye uyar? Kendisini doğru yola götüreceği için Doğru yola Doğru neticeye ulaştıracağı için Dolayısıyla senin veli edindiğin şeytan ise diyor. Şeytan ise şüphesiz ki o şeytan sizi saptıracak diyor. Ve yahdihi ila azab sair Ve onu alev alev yanan cehennem azabına, ateş azabına iletecek, götürecektir. Dinab Allah. Surenin başında kıyamet dehşetlerini hatırlatarak insanın kendisine gelmesini sağlamak istiyor. Şimdi de ifadeinde ise aklına hitap ederek kendisine ibretle bakmasının yollarını göstererek ve öğreterek hitap ediyor. O manada 5. ayet-i kerime çok anlamlı. Diyor ki, Ya eyyühen nas, Ey insanlar, Surenin başladığı gibi yine, insanların tümüne bir hitap. Yani bu, bütün insanlarla alakalı bir ibretlik hadise, Bir hakikat, bir gerçek. Hiçbir insan bunun dışında değildir. İn kuntum fi raybin min el ba's. E en kabadayı delillerine inkar etmeyen edenlerin ölümden sonra dirilişi ahireti ya gidip gelen var mı? Gerek yok ki. Bak sen eğer gerçekten bu konuda samimiysen gerçekten tarafsız hakkı arayan birisiysen Gerçekten sana dayatılmış eğitimin veya şanssızlığının diyelim, ha, kurbanı değilsen, hala sende zerre kadar hakikati arayan bir zihin, bir ruh, bir akıl, bir kalp varsa, işte Allah sana sesleniyor. Yani kısacası hala insanlığından eser varsa. Ey insanlar diye hitap ediyorsan Allah. Eğer diyor Ba's'tan yani ölümden sonra dirilişten yana bir şüphe içinde iseniz şunu bilin diyor. Fe inne halaknâkum min turab Biz sizi topraktan yarattık. <gülüyor> Şimdi hiçbir varlık biliyoruz ki, akıl da bunu kesin kabul ediyor, bütün insanlık bu konuda geçmişiyle, geleceğiyle, şimdiki hali hazırdakiyle. Şunun üzerinde mutabıktır. Hiçbir varlık ve bilhassa insan kendiliğinden var olmamıştır. Bazı ihtimaller var. Bir tesadüfen meydana geldim. Birisi beni meydana getirdi, kendi kendimi meydana getirdim, değil mi? Biz deneyimle, müşahadeyle, akılla ilmen biliyoruz ki hiç kimse kendi kendisini meydana getiremez, kendi kendisini yaratabas. Yine ilim, akıl, izan ne derseniz hepsi deneyim, deneyler, insanın değil insanın en basit bir tek hücreli varlığın bile bu kainatta tesadüfen meydana gelmediğini, gelemeyeceğini görüyoruz ve biliyoruz. O halde beni birisi yaratmıştır. Eğer az önce bahsettik, beni birisi yaratmışsa ve bu benim gibi bir yaratıksa ancak ben kendi kendimi yaratmış olabilirim. Bunun çünkü bir ihtimali var. En mükemmel olan ben, beni yaratmış olmalıyım. Veya kemali benim kemalimle, gücü kudreti benim gücüm kudretimle iradesi, hakimiyeti, saltanatı benimkiyle ve hiçbir kimseyle veya hepimizinkinin toplamıyla asla kıyas edilmeyecek bir mutlak yaratıcı tarafından yaratılmış olmalıyız. Başka bir ihtimali olabilir mi? Akıl. Var mı öyle bir ihtimal? Yok. O halde işte Cenab-ı Allah bize bunu anlatıyor. Biz sizi yarattık diyor. Fe inna kum, min turab. Biz sizi topraktan yarattık. Yani ilk atanız. Ayet-i kerime çünkü hem Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını anlatıyor aynı yerde bu bu bu ayet Kur'an-ı Kerim'deki ender ayetlerden. Aynı konuda benzeri ayet yok diyebilirsiniz. Çok çok dehşetli, etkileyici bir ayet. Surenin başlangıcıyla çok büyük bir münasebeti var. Çünkü ölümden sonra diriliş, kıyametten sonra kıyamet niçindir? Kıyamet koptu, sonra diriliş olacak. Onun için hemen arkasından sahne diriliş sahnesi. Şüphe, insan oluşmaya da geldi. Cenab-ı Allah bu şüpheyi tedavi ediyor. Ayet-i dikkat edecek olursak şunu göreceğiz. İslam kimseye sen benim sana öğrettiklerimi körü körüne kabul et demiyor. Ben sana akıl verdim diyor Cenab-ı Allah. Kullan, düşün, taşın, göreceksin İslam'ı huzuru kalb ile mutmain bir akıl ile kabul etmekten başka bir neticeye de varmayacaksın. Elverir ki senin aklının ruhunun önündeki engelleri bertaraf etmesini bil. Onları hesaba katmamayı bil. Onların etkisi altında kalmamayı bil. İslam'a, Kur'an'a düşmanlık edenlerin hiçbirisinin Seviyesiz düşmanlıktan başka hiçbir dayanağı yok. Maalesef öyle. Biz onlara insafa gelmeleri için davette bulunuyoruz. İşte ayet-i demiyoruz ki size biz inanç dayatıyoruz. Aklınızı kullanın varacağınız netice bizim bulunduğumuz yerdir. Başka bir şey olamaz diyoruz. Diyor ki işte diyor cenab Allah eğer şüphe içindeyseniz Kur'an'ın başında bunu Kur'an-ı Kerim için soruyordu. Bakara suresinin başında. İn kuntum fi raybin, bakın in kuntum fi raybin. Min mâ mezzelnâ abdina diyor. Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz bu Kur'an'ın Allah tarafından gönderildiğinden yana bir şüpheniz varsa fe'tû bi suratim mitlihî diyor. Onun benzeri bir sure getirin bakın. Delilimiz sadece insanın yaratılışı değil. Bu kitap iddia sahibi bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Bu iddia ediyor, ben sizi dünya ve ahirette saadete götüreceğim diyor. Var mı bu iddiada bulunan başka bir din, başka bir nizam? Gündemde olduğu için örneklendiriyorum. Bütün beşeri sistemler. Anayasa bize diyor ki Türkiye ile alakalı bir anayasa yapacağız. Peki benim ahiretime sen ne vaat ediyorsun ey anayasa yapan, ey anayasanın kendisi? Benim ahiretimle alakalı bir şey söylüyor musun? Söylemiyorsun. Ya ne diyorsun? Ya boş ver ahireti ben seni ahiretinden dünyadan koparacağım. Dünyanı da koparacağım bir tarafa koyacağım. Ahiretini bir tarafa koyacağım. Yavaş ol. Benim hakkımda böyle zalimce hüküm veremezsin. Dünyada benim Efendime söyleyeyim şu şu güya problemimi o da olsa çözeceğim iddiasıyla benim ahiretimi gündemin dışına itemezsin. Bu hak hiç kimsede yok. Ama bize ahireti unutturdular. İnkar ettirdiler. Ve hala bu devam ediyor. Kusura bakmayın. Oysa Kur'an-ı Kerim'in neredeyse üçte biri bize ahireti hatırlatmakla ifade elindeyse uğraşıp duruyor. İnsanımızı ahiret unutturuldu. Ahiret unutulunca canavar çıkar. İnsanın insana canavar. Yoksa ben bir canlı bomba olacağım. Yüzlerce kişinin ölümüne sebep olacağım. Böyle bir cinayet olur mu ya? Ama kardeşim fırtına eken, rüzgar eken fırtına biçer. Siz 70 yıl, 80 yıl, 100 yıl bu insanlara Allah'ı, peygamberi, dini, ahireti, imanı öğretmeyin. Ondan sonra da bunların çok saygıdeğer, insanlara saygı duyan, değer veren, kıymet veren, insana eşrefi mahlukat olmaz hasebiyle, kıymetli kabul eden, Allah'ın yarattığı olmaz hasebiyle ona değer veren bir insan olmasını isteyeceksiniz. Olmaz. Olmadığı ortada. Olmaz. Yalnız Türkiye'nin değil bütün insanlığın önünde Allah'ın dinine dönmekten başka yol yok. Bütün yollar çıkmaz sokak dediği gibi merhum Necip Fazıl'ın. Tek bir çıkar yol var Allah'a götüren yol. Peygamber Aleyhisselatü da böyle diyor. Çizgi çiziyor dümdüz bir çizgi. Bu Allah'ın doğru yoludur diyor. Sağında solunda ayrı büyülü bir yığın çizgiler çiziyor. Bu da her birisinin ağzında bir şeytan var. Onu oraya davet ediyor. İşte budur. Her kim şeytanı veli edinirse onu cayır cayır yanan ateş azabına götürmekten başka bir yere götürmez. İşte vaziyet buyken diyor Cenab-ı Allah. Bakın bizlere sesleniyor ey insanlar. Eğer ölümden sonra diriltilmekten yana bas o demek. Bas göndermek demek. Kabirlerden bizi gönderecek. Onun için bas deniyor. Eğer ölümden sonra diriltilmekten yana bir şüpheniz varsa şunu bilin ki biz sizi topraktan yarattık. Bir miktar topraktan. Min turap. Bir parça topraktan, bir miktar topraktan yarattı. Peki o bir miktar toprağı ruh veren, hayat veren, akıl veren, görecek göz veren, işitecek kulak yaratan, içindeki organları, bilmem neleri, kalbi vesaire hisseden, ondan sonra idrak veren, büyümeye müsait yaratan, Sadece kendi yaratılışımızı düşünsek Vallahi akıllarımız durur Ne şey olur mu ya Topraktan Şu ete kemiğe bürünmüş Aklı fikri olan Doğan Büyüyen Yaşlanan Hayatı boyunca türlü tecrübelerden geçen Badireler atlatan Mutluluğu olan mutlu olan Sevinen ağlayan gülen Değil mi? kalp kazanan, kalp kıran bir insan, bir varlık, eşrefi mahluk. Topraktan, evet. ha topraktan geldiğimizi de hatırlatıyor. Malzememiz aynı. Kimse kendisini bir şey zannetip de başkalarını küçük görmesin. Kendisini yukarılarda görmesin. Sırf bu hakikat beşeriyet arasında her türlü barışı sağlamaya yeterlidir. Hepiniz Adem'densiniz. Adem topraktandır. Ey beşeriyeti hallaç pamuğu gibi atan zalim Amerika ve zalim Rusya siz de topraktan bunu unuttuğunuz için sizin gibi topraktan yaratılmış insanları sömürüyorsunuz, zulüm ediyorsunuz, onları kan ağlatıyorsunuz, kendilerini telef ediyorsunuz, yoksul bırakıyorsunuz, aç bırakıyorsunuz, öldürüyorsunuz, kötülüğün bırakıyorsunuz, çocuklarını yetim bırakabiliyorsunuz, her türlü zulme mahkum edebiliyorsunuz. Ondan sonra da biz mülteci kabul etmiyoruz diyecek üç yüzsüzlüğü, seviyesizliği de gösterebiliyorsunuz. Bu hakikat neden? Bu hakikat unutuldu. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Bu hakikati unuttuğumuz için birbirimize zulmedebiliyoruz. Bu hakikati unuttuğumuz için birbirimizi zulme terk edebiliyoruz. Ya Suriyeler Suriyeliler geldi bakın her adımda bir direnci oldu. Ve sahip çık olmasın. Yüz sene önce bu hudutlar yoktu ki. Kim dedi İstanbul'a Suriye'li gelemez diye? Bu hudutları kim çizdi? Yüz sene önce var mıydı bu hudut? Benim askerim giderdi, Yemen'de çarpışırdı. Yemen'deki asker gelirdi, burada Çanakkale'de şeyin düşerdi. Ya. Bizi daracı kufu, hudutlara kustular. Ufkumuzu da daralttılar. Düşüncemizi de daralttılar. İnsanlığımızı da daralttılar. Ahlakımızı da daralttılar. Hiçbir şey bırakmadılar ki biz de elle tutulacak. Onun için diyorum. Ulus devletler bu çizilen sınırlar. Göklerde en büyük en geniş hürriyetle uçması gereken o kadar bir kuş kadar özgür olması gereken insana giydirilmiş deli gömlekleridir bunlar. Kolumuzu, kanadımızı kırıyor, hareketimizi ufkumuzu, her şeyimizi daraltıyor. Niye? Allah'ın yaratılıştaki hakikatlerini unutturdular bize. Hepiniz Adem'densiniz ve Adem topraktandır. Ya bitti. Belki ben ve sen yan yana iki zerrecikten meydana geldik, yaratıldık. Biz nasıl birbirimize düşman bakabiliriz? Ben nasıl çekinmeden, korkmadan Allah'ın önünde hesap vereceğimi düşünmeden, Allah'ın şu muhteşem yapısını tahrip edecek şekilde haksızca icraatta yapabilirim, bulunabilirim. Nasıl suçsuz, günahsız insanlar üzerine varil bombalarını yağdırabilirim. Niye? Bize imanın, İslam'ın öngördüğü, bizi birbirimize bağlayacak, birbirimize sevgiyle, şefkatle, muhabbetle, omuz omuza yan yana yürümemizi sağlayacak, huzur içerisinde yaşatacak hakikatleri unutturdular bizlere. İşte Kur'an-ı Kerim bu hakikatleri 14 asırdan beri bizlere hatırlatıyor. Biz de bu hakikatlerden habersiz olanları, bu hakikatlerden habersiz olanları haberdar edeceğiz. Vazifemiz budur. Hep bunun için yaşamak durumundayız. <gülüyor> Müslümanın Müslümanı hayata bağlayan tek bir sebebi vardır. Bir daha doğrusu bu hakikatin iki şıkkı vardır. Bir, İslam'ın hakikatlerini sonuna kadar yaşama azime kararlılığı. İki, bu hakikatleri başkalarına da mal etmek, başkalarına da paylaşarak mutluluğu daha da genişletmek arzu ve hevesi. Bunun için varız biz. Kimseye ne hakaret etmek derdimiz var, ne kimseyi alçaltmak, ne kimse? Hayır, hayır. Diyoruz ki bu hakikatleri unuttuğunuz zaman alçalıyorsunuz. Bu hakikatleri ihmal ettiğiniz zaman değersizleşiyorsunuz. Bizi yaratan Allah, Ekrem-i mahlukat, Eşref-i mahlukat, وَلَكَدْ كَرَّمْنَ بَنِي آدَمٍ Bakınız müminleri de demiyor ha. Andolsun biz adam ohullarını üstün ve şerefli kıldık, kerim kıldık. İşte bu kerim oluşumuzun, değerli oluşumuzun farkına varmak durumundayız. Bu farkı bize bu bizi bu farka vardıran sadece İslam'ın hakikatleridir. Biz sizi topraktan yarattık. Sonra sonra min nutfe. Toprak özel bir haldi. Adem Aleyhisselam ile ondan yaratılan Havva annemizdi. Ondan sonra bakın neler oluyor? Thnle min nutfe, sonra sizi bir nutfeden yarattık. Nutfe damlacığı demek Arapçada. Bir damlacıktan yarattık. Belli. Bugün bilim sayesinde insanın o damlacık halinden tutun, evrene söyleyeyim ölene kadar ki bütün fizyolojik, biyolojik gelişmeleri biliniyor fakat burada insan oğlunun dikkatle üzerinde durması, düşünmesi, ölçüp bitmesi gereken bir şey vardır. Kardeşim bu bir damlacık nasıl oluyor da böyle muazzam bir varlık olabiliyor? Vallahi akıl hayal almaz. Her bir aşaması fevkalade bir muhteşemlik. Üç karanlık içinde üç karanlık, üç tane karanlık diyor. İçinde anne karnının karanlığı, çocuğun içinde bulunduğu eşin karanlığı, o eşin içerisindeki, hemen hemen söyleyeyim kanın karanlığı. Karanlık içinde karanlık. Ve bu karanlık içerisinde karanlık, biz gelişiyoruz. Her birimiz o yollardan geldik. Ya, aman yarım. Nasıl oluyor bu? Kim tamamlıyor? Hangi kudret bunu geliştiriyor? Ve haydi desek ki kardeşim 40 yılda bir bir çocuk dünyanın hepsinde. Abi, milyarlarca insan aynı anda kaç milyon gebe kadın var. Hayvanları geçen daha saymadık onlara girmiyoruz. Ve bunların hepsiyle Cenab-ı Allah tek tek halik olarak, rezzak olarak, bir olarak, hakim olarak, bütün esmasıyla ne yapıyor? Halikiyetiyle bu çocukları, bu bebekleri, bu yavruları annelerinin karnında geliştiriyor. Bu ne biçim ilim, ne biçim irade, ne biçim kudret? Bunu tavsif etmek mümkün değil. Aynı Allah, her birisinin, Birisi Efendimiz Aleyhisselam e 9. ayından gün almış, öbürü 8. ayda, öbürü 7'de, öbürü 1'de, öbürü yeni nütfa olmuş. Allah-u Ekber. Bunlarla tek tek uğraşan bir irade. Tek tek bunların ihtiyaçlarının ne olduğunu bilen bir ilim. Tek tek bunların ihtiyaçlarını karşılayan bir kudret sahibi Rezzak. Celle Celaluhu Anlatamıyoruz ki Dilimiz yetmez Bu işi tavsif edebilecek Dil, ilim, güç, kudret inanın tasavvur edilemez Fakat edebildiğimiz kadarını bile ettiğimiz zaman Bu surede onun için iki tane secde ayeti var Allah'ın önünde secde etmekten başka yol yok Onun iradesine teslim olmaktan başka yol yok Allah'ın şeriatı bizi annemizin karnına düşmeden hatta ta Adem Aleyhisselam da bu yana bizi kuşatıyor. Tek bir alan var, irademize bırakmış. Ve burada da şumarıyoruz, yok istemiyoruz şeriatı diyoruz. Ya sen her şeyinle onun şeriatına tabisin. O senin halikindir. Senin rezzakındır, senin müdebbirindir. Her şeyini, senin kader, kaderini kısacası tayin eden programlayandır. Kim, ne zaman, nerede, hangi evsafta, hangi boyda, hangi posta, hangi akli seviyede, hangi renkte? Değilim yani, göz, kaş, burun, el, ayak, aman yarım. bir mutfeden oluşuyor bütün bunlar bir su damlacığından bu programlayıcı nasıl bunu programlayabilmiş eee bir çipe hayran olmasını biliyoruz olacağız tabi peki o çipi o hale getirecek olan o varlık nasıl bir çipti ya bir damlacık gel iş şey oluyor mu daha keşfedilmedik ne kadar yerlerimiz var, ne kadar yanlarımız var. Beynimiz, karaciğerimiz en yani insan vücudunda bilinmesi en çok olan iki organ olarak tanımlanıyor. Beyin ve karaciğer hala doğru bilebilmiş değildir. Nasıl oluyor kardeş? Karaciğer ne yersen ya şekere dönüştürüp kanal getiriyor. Bir ben diyor eser buyurun beslenme olayı, beslenme süreci. Bu döngüsü nasıl dönüyor? Kainat yani nereden başlayacaksınız? Hangisini anlatacaksınız? Şaşırıp kalırsınız. Onun için Amentu billah deyip rahatlayacaksın. Yoksa devam edersen. İnkarcılık seni rahatlatmaz. İnkarcılık bir deliliktir. Psikolojik olarak şimdiki söyleyeyim, e, psikiyatristler veya psikologlar bunu delilik kabul etmeseler bile inkârcılık, ben Allah'a inanmıyorum. İnanın inan diyor, fakat hastalığından inanmıyorum diyor. Deliliktir bu, başka bir şey değildir. <Gülüyor> Bir delilik türüdür. Aklı başında bir insan, böyle muhteşem bir varlığın, küçük kainat diyoruz biz insana öyle mi? Böyle bir varlığın yaratıcı olmadan meydana getirileceğini nasıl kabul edebiliriz? E, yaratıcıyı kabul ettik, tamam Allah bizi yarattı. E, niye yarattı? Afaşibtüm, anma halaknakum ve Sizler, bizim sizi boş yere ve bize hiçbir şekilde döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Boş yere yarattığımızı ve sizin hiçbir şekilde bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Adım adım. Kur'an-ı Kerim ve hakikatler bizleri ahirete hazırlanmak için bu dünya hayatında Allah'ın şeriatına teslim olmayı getiriyor. Oraya taşıyor, oraya gitmemiz gerekiyor. Ne zaman insanoğlu mutluluğu, kendi mutluluğunu yakalaması noktasında Kendisinden ve kendisi gibi beşerden ümit kesip Allah'a bağlanırsa o zaman mutluluğu yakalamış olur. Kardeşim anlayalım ya. Hadi bırakalım beşeriyet tarihini. Fransız İhtilali'nden bu yana kaç tane ideoloji, kaç tane felsefe, kaç tane rejim, kaç tane idari sistem, kaç tane hukuk sistemi, kaç tane şu, kaç tane bu çıktı. Kim insanlığı nereye taşıyabildi? Hiçbir yer. O halde niye akıllanmıyor bu insanlık? Niye aklını başına almıyor? Niye hala kendisinin bu işi beceremeyeceğini nefsine yedirerek itiraf ve kabul etmiyor? Allah'ın önünde teslimiyetle secde etmiyor. İnsanın önünde yapacak başka bir yol yok. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yoktur. Allah'a teslim olacağız. Resulullah'ın kısacası Heraklius'e dediği gibi eslim teslim. Bu kadar. Müslüman ol ve kurtul. Başka kurtuluş yolu yok. Başka kurtuluş yolu yok. Kimse Efendime söyleyeyim Serap'ta Su araması. Bütün bu felsefeler, bütün bu rejimler, bütün bu ideolojiler, bütün bu izimler, bütün bu sonu asiması ile bitenler, hiçbirisinin beşeriyete verebilecek zerre kadar bir hayır yoktur. İspatı şimdiye kadar bir hayır veremedikleridir. Şimdiye kadar veremedikler veremezsiniz kardeşim. Bir Arap atasözü var, deyim daha doğrusu. Faki du şey'i la yu'ti. Lafızlarız. Bende para yok. Siz bizden benden para istiyorsunuz. Veremem ki. Olmayan bir şeyi nasıl vereyim? Bir kişi kendisi bir şeye sahip değilse başkasına veremez ki ondan. Mümkün değil. E Hani Türkçede diyoruz ya ona benziyor. Kelin merhemi olsa başına sürer. Bu budur. Amerika ne kadar mutlu oldu ki bana mutluluk versin. Fransa ne kadar mutlu ki bana mutluluk versin. Rusya ne kadar mutlu ki bana mutluluk versin. Çin ne kadar mutlu ki bana mutluluk versin. Japonya ne kadar mutlu ki bana mutluluk versin. Mutluluk makineyle bilmem neyle vesaireyle değil ki. Yok böyle bir şey. Makineyat, makine Kalk kalp makineye, makine hiç. Hadi bakalım. Makine ne ki? Eğer sen mutluluğunu makineye bağlarsan, eserin olan şeye kendini esir edersin. Kendi eserinin esiri olursun. Yani Allah bizi esaretten kurtarmak istiyor. Bize kendisine kul ederek bizi özgürleştirmek. Senin gibi insana ve o insanın ürettiği ideolojilere, inançlara ve değerlere esaretten kurtulmadıkça özgürlüğünü kaldı kazanamaz. Özgür olamaz. Mümkün değildir. Beşeriyet bunun farkında değil. Min nutfe, sonra thum min alaka. Şimdi alaka kelimesi çok önemli. Alaka aslında Sülük demek. Sülük nedir? Canlı bir varlıktır. Ne yapar? Yapışır. Başka ne yapar? Canlı olarak kan emme faaliyetini sürdürür. İşte bu aşamada insanoğlu aynen böyledir. Anne rahminin cidarına yapışır. Canlıdır. kan emerek hayatiyetini sürdürür. Onun için bazı meallerde pıhtılaşmış kan falan yanlıştır. Pıhtılaşmış kan ölüdür. Olmaz. Alaka. Sülük de. Sülük gibiydi. Daha doğrudur. Çünkü sülük canlıdır ve ditekin benzetmedir yani. Mecazi. Tıpkı alaka gibi. ثُمَّ <Sessizlik> Aynen öyle. ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ ve gayri مُخَلَّقَةً Sonra şekillenmiş, şekillenmemiş, belirli, belirsiz bir lokmacık et parçası. Geçen bir yerde okuduğum bir ilmi makalede bu işin resimleri falan da çekilmiş. Aynen diyor ağızda çiğnediğiniz bir lokma et gibi duruyor. O, o aşamadaki ceninin hali. Allahu Ekber. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ne benzetme yapılıyorsa, ne deniliyorsa tıpatıp birebir örtüşüyor. Hakikat ile birebir örtüşüyor. Alakada olduğu gibi. Niçin peki böyle yaratıyoruz? لِنُبَيِّنَ <gülüyor> لَكُونَ Size her şeyi açık açık bildirelim gösterelim diye. <gülüyor> ve nükrü fil arham ma nasha'u ila ajil ve dilediklerimizi belli bir vadeye kadar rahimlerde bırakırız çünkü her hamile kalan anne veya her hamilelik doğumla neticelenmez. Düşük olur, hastalık olur, başka bir şey olur. Biz diyor, dilediklerimizi belirli bir vadeye kadar. Çünkü Allah tarafından her şey bellidir, biliniyor. Ve biz ise yaklaşık olarak hesabını, kitabını yaparız. Şu tarihte, şu günde falan bekleriz. Niye? Çünkü insanoğlunun allah Teala kanunlar koymuş. Bu kanunlar olmasa bizim hayatımız yürümezdi. Faraza, güneş her gün bir saatte doğsaydı, hayatımızı kuramazdık. Bazı hanlar güneşle ay vazifelerle şaşırsaydı, mevsimler şaşırsaydı falan olmaz. Cenab-ı Allah kainata öyle sabit kanunlar koymuş ki bu sabit kanunlar bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Fizik kanunları, kainat kanunları ne derseniz de ne, hepsi kanunlar hayatımızı kolaylaştırıyor. Onun için irademizle uygulayacağımız kanunlar yani şeriatla aslında hayatımızı kolaylaştırıyor. Ya i̇nsanoğlu bir düşünsün, kardeşim Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu şu mevsimlerle alakalı kanunlar sadece. Benim hayatımı zorlaştırıyor mu, kolaylaştırıyor mu? Benim için rahmet mi değil mi? Elbette rahmettir, elbette kolay kolaylaştırıyor. O halde nasıl oldu da Allah'ın şeriatının benim için zorluk olacağını düşünebilirim? Ya bana bu kanunları rahat rahat koyan ve bu kanunlarla beni rahatlatan, beni nimetlere gark eden Allah. Şeriatı ya mı benim elimi kolumu bağlayacak? Benden intikam alacak? Haşa. Ya bu kadarcık düşünme yok mu insan oğlunda? Vallahi bu çok ileri bir düşünce değil. Ben çok zeki olduğum için böyle şeyler düşünmüyorum ki. Basit şey bu ya. Bunun zekayla alakası yok ki. Çok basit bir şey bu. allah Teala'nın bu kainatta suyun kaldırması, geminin şeyde yüzmesi benim aleyhime mi, mi? Benim işime yarıyor ya. Değil mi? Rüzgarın olması, oluşması, oluşumu, esmesi vesairesi. Denizde yüzen gemiler, havada uçan uçaklar sağlıyor vesaire ve daha bir yığın şeyler. E Peki bütün bunları Cenab-ı Allah benim faydama yaratmışken şeriatını benim zararıma mı indirmiş olsun? Bunu hangi akıl kabul eder? Fakat bunu insanlara anlatmamanız için Şeytanın uşakları öyle tezgahlar kuruyorlar ki gerekirse söyleyeyim şeriatı zihnen mahkum ederler, şu ederler, bu ederler, kanunlar koyarlar, birbirine koyarlar, o da olmadığı işim gibi zalimleri çıkartırlar. İslam milletin önünde gözünde kapkara olsun diye. Bütün bunlar şeytanın tezgahı ve şeytanın insanoğlu, görünümlü, kılıklı gaddarsın uşaklarının tezgahı. Onun için linu beyine lekû. Allah'ın bu açıkladıklarını bizim de durup dinlenmeden gücümüz yettiği kadarıyla başkalarına açıklama eylemini sürdürmemiz lazım. Çünkü bu Allahü Teala'nın bize verdiği bir vazifedir. İnsanlığın hayrına yapmamız gereken bir sorumluluktur. Yok. Yani maktul insan ölür gider, müminse şehit olur, haksızca öldürülmüşse. Fakat katil insan mahvoluyor. Ben yalnız maktul insanı öldürülmekten kurtarmak istemiyorum. Katilin de katil olmasının önüne geçerek onun bedbaht olmasını istemiyorum. Onu da zalimlikten kurtarmak istiyorum. <Gülüyor> İslam öyle bir rahmettir. Öyle kuşatıcı bir rahmettir. İslam adına biz canilik koyduk, gaddarlık koyduk, çıkardık. Böyle şey olur mu? Zalim yöneticileri de başımıza koyan onlar, güya zalim yöneticilerin sistemi içerisinde çıkan İslam adına zalimleri de üretenler onlar. İslam'ı da karalayanlar iyi de onlar. Onun için İslam'ın o güzel yüzünü, o parlak yüzünü, o nurlu yüzünü tanıyıp insanlara tanıtmak vazifemiz var. Bunu çok iyi öğrenmemiz, çok iyi anlatmamız lazım. Çoluğumuzu, çocuğumuzu donanımlı yetiştirmemiz lazım. Vazifelerimiz çok büyük gerçekten. Çünkü biz hem bir ümmeti yani İslam ümmetinin kurtuluşu için hem de beşeriyetin kurtuluşu için bu ümmeti kurtarmak zorundayız. Bu ümmet kurtulmadan beşeriyet kurtulamaz. İslam ümmetinin kurtulması için her birimiz gecemizi, gündüzümüzü, bütün gücümüzü ortaya koymak durumundayız. Çünkü Cenab-ı Allah bakın, Cenab-ı Allah bu kadar ifade edindeyse, Kur'an-ı Kerim haşa onun için nefes tüketiyor demeyeceğiz ama Kur'an-ı Kerim bu kadar uzun uzun açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'in uzun ayetlerinden birisidir. Bu Hac Suresinin 5. ayeti. Neredeyse yarım sayfa. Ondan sonra leküm <gülüyor> diyor Size beyan edelim. Rahimlerde de dilediğimizi belli bir vadeye kadar bırakırız diyor. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ تِفْلًا Sonra sonra bir bebek olarak sizi annenizin karnından çıkıyorsunuz. Bebek geliyor, ona ezogelin çorbası yapıp içiremezsin kardeş. Olmaz. Cenab-ı Allah onun gıdasını vücuduna beslenmesine her türlü ihtiyacına göre hazırlamıştır. Hazırlamıştır. Hiç kimse sormasın ya annenin beslenmesi nasıl bu sütü meydana getiriyorsun? Ya yediğimiz tür sudur, meyvedir, şudur, budur. Nasıl kan oluyor bizi besliyor? Bunun izahını yapabiliyor musunuz? Yok. Arının bal yapmasını izah edebiliyor muyuz? İneğin süt yapmasını izah edebiliyor muyuz? Bunu da izah edemeyiz. Aa, i̇şte Allah'ı gel de itiraf ve kabul etme ve önünde secde etme. Ona teslim olma. Mümkün değil. Mümkün değil. Sonra ayetlerdeki aynı zamanda edebi ve cizlik var. Onun üzerinde duramıyoruz. O ayrı bir konu. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُ Sonra sizleri en güçlü vaktinize erişmeniz için bırakıyoruz. Bakın. Gelişme çağını anlatıyor Cenab-ı Allah. Düşünebiliyor musunuz? Her birimiz bir çocuğun nasıl büyüdüğünü gözlemlemişiz, biliyoruz. Bu çocuğun dilinin açılması, yürümeye alışması, emeklemesi, koşması, mantığını çalıştırması, eğitilmesi, eliyle bir şeyler tutmasını öğrenmesi, ne bileyim, yeni şeyler bulması, büyük bir kâilat apa Apayrı bir şey. İşte bu çocuk öğreniyor bütün bunları oluyor. Evet. Kimisi zamanı gelince vadesi gelince erken ölür. Kimisi de ömrün en zavallı haline döndürülür. Geçen bir arkadaşımız babası yaşlı. Benim yaşımda kendisi babası hayatta Valay diyor küçük bir çocuk gibi olmuş diyor. Bir çocuk nasıl diyor, atar, ondan sonra ver der, alırsın, verirsin, atar, yine atar. O da bu hale gelmiş. E dedi ki imtihanınızdır, cenneti kazanırsınız inşallah. Başka çareci yok. Ama böyle. Birileri bizimle imtihan oluyor, biz de birileriyle imtihan olacağız. Bu, bu böyledir. Allah'ın kanunu bu. Bunun için anlatıyor. Tek bir topraktan hepiniz berabersiniz diyor, aynı şey. Ee, Lekiyi la ya'lema min ba'di ilmin shay'a. Öyle bir hale gelir ki diyor. Önceleri biliyorken sonradan hiçbir şey bilmez olur. Allah Allah. Bir de, teral'l ardha hamide ten fe iza enzelna aleyha'l ma'ehtestet ve rabet ve anbetet min kulli zawcin bah. kerimeyi bitiremeyeceğiz. Yeni bir insanoğluyla alakalı kısımlara nezbetten şey ettik. Ve teral'l ardha hamide ten inşallah devam edeceğiz. Ve sen yeri hareketsiz görürsün. Ona su, yağmuru indirdiğimiz zaman sarsılır, kabarır ve göz alıcı her türlü çiftten bitkiler bitirir, diyor. O da ayrı bir alem. Cenab-ı Allah mahlukatını ibretle tetkik eden, bilen, öğrenen ve bunlardan gereken ibretleri alabilen çıkartabilen kullardan eylesin inşallah. Subhanallahi ve bihamdihi, bihamdihi yu'azzibu Ve rabbil alemin.